yetimleri, dulları ve mağdurları korumaya, kısacası yaşadığımız bu demir çağı gene altın çağı haline getirmeye geldim. İlginç olan şu, biz Cervantes'in yaşadığı çağı, yani 16. yüzyılın ortalarından 17. yüzyılın başına kadar süren ve İspanya kralları 5. Karl, 2. ve 3. Felipe'nin hükümdarlıkları dönemine rastlayan çağı, altın çağı diyoruz. Bizim altın çağ dediğimiz bu çağ, Don Quixote'un demir çağ demisindeki ısrarı nedendir? Bu dönem İspanya'nın ticaret ve sömürgecilik sayesinde büyük bir refaha kavuştuğu dönemdir. 5. Karl zamanında İspanya Avrupa'da lider konumunda bir ülke haline gelmişti. İyi bir asker olduğu kadar kültüre de önem veren 5. Karl'ın Avrupa'ya İspanya liderliğinde eskiden olduğu gibi Katolik kilisesi etrafında birleştirme hayalleri vardı. 5. Karlı izleyen 2. Felipe döneminde İspanya kazanımlarını sürdürdü. Lakin Cervantes'in Don Quixote'u yazdığı 3. Felipe dönemine gelindikte artık İspanya'da gerilemenin ilk işaretleri görünmeye başlamıştı. Bunun da nedeni bu üç kralın da Avrupa liderliğine oynarken girdikleri savaş masraflarıydı. 17. yüzyılın başında İspanya kolay kolay idare edilemeyecek kadar genişlemişti. İşlerin kontroldan çıkmasından korkan her rejimde olduğu gibi... ...İspanya'da da kilise ve saray sansürü ve baskıyı arttırma eğilimine girmişlerdi. Asiller ve yüksek rütbeli kilise mensupları son derece lüks, şatafatlı bir hayat yaşarken... ...şehirlerde özellikle de Madrid ve Sevil'de sıradan insan için hayat zordu. Ortalıkta işsiz güçsüz bir sürü serseri dolaşıyor. Bunlar bulabildikleri yerde uyuyup, bulabildikleri sofrada karınlarını doyuruyor... Bulamazlarsa da çalıp çırpıyorlardı. Hayatta kalmak için her türlü üç kağıdı deneyen bu işsiz güçsüz takımına İspanyolca Picaro dendiği için onların serüvenlerini anlatan yazın türüne de Picaresk adı verilmişti. Yazarını bilmediğimiz için baş kahramanının yani Picaro'nun adıyla andığımız Lazarillo de Tormes zaten popüler olan bu tür kitapların en popüleriydi. Kilise ve sarayın safları sıkılaştırdığı, Orta ve alt sınıfların giderek daha zorlandığı bu çağ, elbette yalnız bazıları için altın çağdı. Ve Miguel de Cervantes Saavedra bu talihlilerden biri değildi. Oy yükselebilmek için o zamanlar geçerli iki alanda da, askerlikte de, sanatta da şansını denemiş ama başarılı olamamıştı. Maddi durumu son derece inişli çıkışlı orta sınıf bir ailenin yedi çocuğundan biri olan Cervantes, Ailesinin onu okutmakta zorlanmasına ve muhtemelen en fazla 6-7 yıl kadar okula göndermesine rağmen kendi azmiyle Latince ve Yunanca öğrenmiş ve çok okumuştu. 20 yaşındayken kuşkusuz Rönesans havasını biraz daha iyi teneffüz edebilmek için İtalya'ya gitti. Oradan Osmanlılara karşı yapılan İnebahti Savaşı'na katılmak üzere Avusturyalı Don Juan'ın ordusuna yazıldı. Savaşta sol elini kaybetti. Savaş dönüşü Türk korsanlarının yakalayıp sattığı Cervantes... ...Cezayir'de beş yıl esir kaldı. Sonunda kurtulup İspanya'ya döndüğünde... ...beklediği gibi bir savaş kahramanı olarak karşılanmadı. Kendisine vergi dairesinde bir iş verildi. Yazı hayatı ise hiç parlak gitmiyordu. Yazdığı tiyatro oyunları o dönemde çok büyük bir popülerliğe ulaşan... ...Lope de Vega'nınkiler yanında sönük kalmıştı. Pastoral bir romans olan Galateya'yı bitirememişti... üstüne üstlük biraz işletir de geri koyarım diye kullandığı vergi paralarını batırdığı için iki kez de hapse girmişti. Yani Haçlı ordularına katılarak şan ve şeref hayaliyle gittiği İnebahtı Savaşı dönüşünde kendisini bırakın saygın bir kahraman olarak bir pikarodan bir gömlek üstün bulmuştu. Cervantes'in düşlediği hayatla yaşadığı hayat arasındaki bu uyumsuzluk sanki İsp İspanya'nın düşleriyle gerçek arasındaki uyumsuzlukla koşut gidiyordu. İşte bu yüzden başta da söylediğim gibi Cervantes, 58 yaşında Don Quixote'u yazdığı zaman, dönüp de kendisine, sen kendini ne sandın da bu işlere kalkıştın sorusunu sormasına yetecek kadar düş kırıklığına uğramıştı. Yel mi değirme mi? Ölümünün 400. yılında Kıvrak Zekanın Prensi Cervantes yeniden açık radyoda. Hazırlayan ve sunan Jale Parla.